Dergi 95.0 açık radyodasınız ve açık dergi programını dinliyorsunuz. Berkol bilim kurgu günlerini konuşacağız bu blokta. 2, 3, 4 Aralık tarihlerinde Kadıköy'de gerçekleşecek. Bundan 10 yıl önce faaliyete geçen ve İstanbul'un tek bilim kurgu kütüphanesi olarak andığımız Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nin fizikçi Özgen Berkol Doğan anısına büyük bir etkinliğe imza atıca kıymetli bir uluslararası buluşma aynı zamanda sizlere ayrıntıları doğrudan doğan. Doğan ailesi aktaracak. Geçtiğimiz hafta sonu kütüphaneye konuk olma fırsatını buldum ve Nevzat Doğan'la Ülay Doğan, Doğan e, benimle birlikteydi. E, mülakat yaptık onlarla. Evet Belko Bilim Kurgu günlerinin heyecanıyla gerçekleşen bu e, yayını şimdi siz sevgili Açık Radyo dinleyicilerine iletiyoruz. Açık, Açık dergi. dergi Şimdi ilk soruyu hakikaten e, samimiyetle sormak istiyorum. Yıllardır Elimizden geldiğince izlemeye çalışıyoruz Özgen Belko Doğan Bilim Kurulu Kütüphanesi çatısı altında e, olup bitenleri. Radyo ya da organik bir bağ olan Ol. bir e, yer zamanında Sentinel programı. Hiç uzağımızda değilsiniz. O yüzden o formal e, girizgahlara hemen pas geçip şöyle bir soru sormak istiyorum. Hakikaten bütün samimiyetime zaten çok yoğun olan e, bir programın içine bir de belki o bilimkurgu günlerini koymak için gerçek bir ihtiyacın haslı olması gerekiyor. <gülüyor> Neden böyle bir ekstra faaliyeti ilan etmek ve tasarlamak ve yoluna koymak durumunda hissettiniz? Biraz onu merak ediyorum çünkü zaten bence burası İstanbul'un mükemmel alanlarından birisi. Hatta Bilim bilimkurgu kütüphanesi diyoruz. Benim için artık hani Kadıköy'ün o köşe taşlarından biri yani adres tarifinden yerlerden Hı. birine dönüştü sonuçta bu kütüphane. Ee, biraz anlatır mısınız belki o günlerini başlatma sebebinizi 10. yılında kütüphanem. Ya aslında bizim hep böyle aklımızda çok çeşitli projeler oluyor. Çok çeşitli yapmak istediğimiz işler oluyor. Yani giderek biz kütüphaneyi hep büyütmek istiyoruz. Biraz yetmeme halimiz oluyor. Ama bir yandan da bağımsız başladığımız, çok mütevazi başladığımız bir yer olduğu için burayı genişletmekte de bazı zorluklarımız oluyordu. Bunların başında maddi zorluklar da geliyor ama aynı zamanda emek gücü anlamında da bir sıkıntımız oluyordu. Bizim kütüphanemizin sağ olsun çok kıymetli gönüllüleri var. Hı. Hatta e, kütüphane delilleri. Deliler. deliler. deliler Çünkü bir süre deli e, ünvanını kazanıyorlar. Yani, evet. Kütüphanenin delilleri. Aynen öyle. Yani biz işte bir kütüphaneyle ilişkiye geçen birini işte e, sandalyeleri taşımaya yardım eder misiniz diye ağımıza alıp evet. ondan sonra işte en son biz bir bilim kurgu günleri yapıyoruz. Hadi bütün günleriniz haftalarınızı bize ne <gülüyor> kadar giden bir sürecimiz oluyor. Ama tabii bir yandan perşembe söyleşileri ve kütüphanenin diğer bütün işleriyle beraber hı hı. E, bu zamana kadar e, bunun dışına çıkmaya çok cesaret edemedik. Hatta ben biraz e, bu kurunun muhafazakarı olarak yeni projelere hep karşı çıkarım. E, yani. emin işte, fikirlerini... Aynen var, öyle. <gülüyor> Yani mesela işte bu pazar sohbetleri olsun, e, müzik söyleşileri evet. olsun. Ayda bir müzik söyleşileri yapıyorduk. Bu pandemi nedeniyle onu da yapamadık. Evet, olamadık. Bütün onlara ben ilk başta hep böyle ya devam edebilecek miyiz ona Hı -hı. göre başlayalım ya da başlamayalım gibi bir çekincem oluyordu. Ama pandemi ile beraber e, kütüphanenin zaten e, aslında programı ve söyleşilerinde Hı -hı. bizim elimizin biraz daha boşaldığı bir dönem oldu. Biz yine her hafta perşembe söyleşilerine evet. devam ettik. Ama işte e, bu fiziksel bir aradalıklarda olan Hı -hı. E, bütün iş yükünün de azaldığı bir Süreç oldu. Bir yandan da biraz uzaklaştığımızı da hissettik. Yani kütüphanenin o dostları, takipçileriyle biraz tabii bu pandeminin 1,5-2 seneye yayılan süresi nedeniyle öyle bir uzaklaşmamız oldu. Ve bütün bunlar bizim aslında 10. yılımıza gelmemizde de örtüştü. Yani biz 10. yılındayız kütüphanenin. Bu bizim için çok kıymetli bir süre. Bir de özellikle biz 30 Kasım gibi bir e, yıl dönümünde bunu e, canlandırdığımız için Hı. zaten öyle önem atfettiğimiz bir tarih. Hı. Genelde kütüphane dostlarıyla da beraber olmayı tercih ettiğimiz bir Tabii. tarih. 10. yıl olunca biraz daha bunun sınırlarını zorlamayı düşündük. Hı. Ve aslında e, bu festival fikri de Yine bizim kütüphane dostlarımızdan bize gelen hmm. bir şey oldu ve e, bu kadar imkanınız varken, yani imkan derken aslında burada yarattığınız alt aura... Yani evet. bu kadar altyapınız var, başkaları yapacağınız, sizin bunu yapmanız lazım. Ya yani bir festival hmm. let for you'nun diye o hmm. arkadaşlarımız önerdi. Evet. Yani bizim için aslında gerçekten hep yani kütüphane dostlarımız, kütüphane gönüllerimiz, hani fikirleriyle de yaşayan bir yer burası. Hmm. O yüzden böyle bir e, motivasyon gelince, hmm. bizim ilk kurulduğumuz zamanki gibi, biz ilk kurulacağımız zaman da aslında bizim çevremizde olan bu fikre önem veren Berkon'un dostları ya da onu daha sonra tanıyanlarla beraber bunu çıkarken nasıl bizi cesaretlendirdilerse aslında bu festival ve işte günler, bilimkurgu günleri meselesinde de böyle bir motivasyonla çıktık. Hı hı. Ve amacımız bir yandan bütün bu pandemi döneminden sonra tekrar bilimkurgu camiasını bir araya topladığımız bir hı hı. etkinlik olması. Hem de biraz bizim olan sınırlarımızı da aşmak. Bu hı hı. uluslararası sınırlar da ama aynı zamanda işte bizim daha çok edebiyat üzerine gittiğimiz Hı -hı. ama sinemayla da her zaman ilişkisini önemsediğimiz ağları da güçlendireceğimiz. Hı -hı. İşte bir yandan çizgi roman, anime, manga meselesini de bunun içine katacağımız. Yani tam bizim kütüphanede aslında devamlı bir enterdisipliner olmayı, işte bilim kurgu deyince bu. Çünkü gerçekten işte bilgisayar oyunlarından, işte çizgi romana, şeyden dizilerden, Hı -hı. edebiyat eserlerini birçok alanı kapsayan Hı -hı. bir yer. Dolayısıyla hatta şeyle de kısıtlamadan yani bir film festivali mi yapacağız işte Eribeyat festivali mi yapacağız hı hı. konusu da böyle kafamızda dönerken biz bunu daha geniş bir yerde hepsine kapı açan belki hepsini şey yapamayız kapsayamayız o kadar büyük bir şey yapmıyoruz. Ama e, kapıyı açık tutan ve Hı -hı. dolayısıyla hani burada olmak isteyen Hı -hı. E, her türe, Hı -hı. her e, edebi tür olsun, sinema Hı -hı. olsun bunların hepsine kapı açan bir yer olmak istedik bu Hı -hı. E, Berkol Bilim Kurgu günleriyle. Evet. Ee, yani evet, bu geçirgenlik ee, bir kütüphanenin de aslında bilmem ilk beklenen şey olmayabilir bir kütüphaneden Hı -hı. aslında ama Özgen Berkoğlu Doğan Bilim Kurgu kütüphanesi bir misyon da yaşatıyor. Dolayısıyla... Çevresini hem harekete geçirmek hem de çevresini oluşturmak gibi de bence çok zor bir işin altına girmiş bir kurum 10 yıldır, 10. yılından bahsediyoruz. Umuyorum ki bu festival zamanında yeni fikirlere ve yeni temaslara da alan olur diye ümit ediyorum. Peki nasıl kurguladınız yapısını, etkinliklerini biraz onu konuşalım. Bir kere kütüphaneden de çıkılıyor burada, bu da iyi bir şey. Kütüphanede sınırlı kalınmıyor olması. Evet. Bir, genel bir organizasyonu anlatır mısınız? Nasıl geçecek üç gün? Yani biz e, festival lafını kullanmaya başladık ama aslında bu sene adımız festival değil. değil evet. Yani e, boyumuzun ölçüsünü alırız bir de başaramayız diye <gülüyor> günleri diyelim dedik. Öyle başlayalım dedik. Zaten bu e, bizim sadece kütüphane olmama da yani on yıl önce hmm. kütüphane hmm. kurulduktan hemen bir ay sonra falan yine bizim kütüphane günlerinden bir arkadaşımızın Nedim Bey'di sanıyorum. Nedim Sipahit şey dedi, ya bu kütüphane böyle kuru bir kütüphane olmasın, hafta her hafta bir etkinlik yapalım burada <gülüyor> falan dedi. <gülüyor> Perşembe Söyleşileri de ondan çıktı. Evet. İşte bu 10. yıla geldiğimizde de hep festival yapalım diye bizi yine gönüllü arkadaşlarımız şey yaptıklarız ama Haziran'da ilk toplantıyı yaptık biz burada. <gülüyor> Bayağı kalabalık da bir toplantıydı. Yani yayıncılar, sinema profesörleri falan da dahil, <gülüyor> film yönetmenleri dahil, <gülüyor> yazarlar dahil öyle bir toplantı yaptık. Biz bu festivali yapar mıyız, nasıl yaparız, yurtdışı katkı olur mu ee, falan dedik. Hı -hı. Ama ondan sonra bir komite oluşturduk. Komitenin başında da işte e, Bülay vardı. Hı -hı. Arkadaşlarımızla birlikte toplantılar toplantılar. Sonra da bu bir, e, bilim kurgu günlerine e, evrildi Hı -hı. Hı -hı. sonuç olarak. E, e, oradan yola çıktık. Uluslararası bir katkı olur mu derken e, Oslo'dan bir arkadaşımız geldi kütüphaneye. Yani o da aslında denk gelen bir şey oldu. Ee, onu da ben biraz içeriğinde neler var diye bahsedeyim. O sırada tabii. onu da anlatmış olayım. Tamam. Ee, şimdi bizim kütüphanenin e, belirli mekansal kısıtları da var tabii. Hı. Her ne kadar e, bütün olanaklarımızı kullanarak bunu büyütmeye çalışsak da bizim aslında en fazla 50 kişilik bir söyleşi yerimiz var. Mekanımız var. Burada yeri geldiğinde aslında biz işte film gösterimleri de yapıyoruz. Hı -hı. Filmler üzerine sohbet de ediyoruz. Ama bir yandan da biz eğer bir festival olmaya aday bir bilim kurgu günleri yapıyorsak bu da acaba bir sinema ile sinema salonuyla da işbirliği yapabilir miyiz diye düşündük evet. ve bunun üzerinden belirli şeyleri aklımızdan geçirdik ama bütün bunları düşünürken yani bizim kimliğimizin olmazsa olmazı aslında Kadıköy'de olmak. Evet. Yani Kadıköy'ün İstanbul'un kültür sanat merkezi olmasının dışında bir de gerçekten yani 10 senedir biz e, aşağı yukarı aynı yerlerde evet. olup işte Avrupa yakasındaki insanların aa Kadıköy'de mamma orası bana uzak deyip gelmemelerini de çekmeyi kabul ederek Kadıköy'de kalmayı biz devam ediyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla Kadıköy dediğimizde de bizim çok önemsediğimiz mekanlardan biri de hep Kadıköy sineması oldu. Özellikle işte bu son dönemde yabancı e, bağımsız sinemaya da verdikleri önemli. Evet. Kadıköy sineması ile bir e, ...ortak etkinlik yapmak Hı -hı. düşüncelerimizden biriydi. Sağolsun onlar da kabul ettiler, bizi desteklediler. Ve kütüphanenin bu üç günlük programının bir gününün belirli bir kısmını film gösterimlerini... ...kısa metraj ve uzun metraj gösterimimizi Hı -hı. Kadıköy Sineması'nda yapacağız. Bu filmlerle ilgili söyleşiler ve panelleri de Kadıköy Sineması'na gerçekleştireceğiz. Hı -hı. Ee, geri kalan söyleşiler, atölyeler e, ve diğer tartışmalar içinse Bilimkurgu Kütüphanesi'nde yani evimizde olacağız. Hı hı. Bunu da özellikle biz tercih ettik. Yani aslında mekansal olarak daha büyük belirli mekanlarla e, İBB'nin çeşitli mekanlarında e, bunu yapmak ya da Kadıköy Belediyesi'nin mekanlarında yapmak hı hı. da mümkün olabilecekti bu konuda da. İki belediyede bizden desteklerini esirgemediler Harika. mekansal olarak. Hı -hı. Ancak yani buranın gerçekten e, sembolik bir önemi var bizim için. Yani sadece bizim için de değil hatta biz festival komitesini bir araya getirdiğimizde buradaki arkadaşlar da özellikle işte açılışı nerede yapacağız kütüphanede yapalım. Kapanışı nerede yapacağız <gülüyor> kütüphanede yapalım gibi. Ev dediğin gibi. Aynen biraz Hı. devamlı geri döndüğümüz bir yer oldu. E, Biraz perşembe söyleşilerinden farklı olarak içerikte şuna biz dikkat ettik. Ee, yani bizim 10 yılımız olduğu gibi aslında e, Türkiye'deki bilim kurgunun da 10 hmm. yılına baktığımız bir etkinlik. Hmm, son 10 yıla bakalım. Evet. Yani biz e, ilk seneden yani birinci sene değil hatta belki sıfırıncı sene olarak bile aldığımız bir seneden bir temayla başlamayalım Hı -hı. ama bir şey yapalım. Dökümünü yapalım. Hı -hı. Yani bu 10 senede bilim kurgu camiası Hı -hı. nereden nereye geldi? Neleri önelsedi? Özellikle bu 10 sene içinde işbirliği içinde olduğumuz e, kurumlarla Hı -hı. bilim kurgu meraklılarının kurduğu, onların var ettiği işte e, Fabisat gibi. Evet. E, kayıp Rıhtım gibi, Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor gibi, Bilim Kurgu Kulübü gibi kurumlarla beraber bunu tartıştığımız bir etkinlikle başlamak istedik. Bu bizim için gerçekten hani biz nereden nereye geldik evet. etkinliği olmasını istedik. Evet burayı biraz daha vurgulamak istiyorum Mülay. Yani ilk dikkatimi çeken de aslında e, iş birliklerinin en sonucu olduğunu zaten az Nevzat Bey de sen de. Hı -hı. Genel olarak hani e, kütüphanenin delileri diyerek çok iyi ifade ettiniz ama Hı -hı. kütüphanenin bir çatı işlevi görmeye da programa baktığımda e, çıkarabiliyorum ilk. İşte panelde söylediğin gibi aslında çevre burada toplanıyor gibi. Bu da çok kıymetli kütüphane 10 yıl içerisinde böyle bir alanda üretti. Hı -hı. ...diyorsunuz aslında. Hı -hı. Sadece yorumunuz varsa bunu rica etmek istedim. Evet yani hem ürettik hem de aslında bizi var eden de bu kurumlar ve bu kişiler oluyor. Yani Hı -hı. bütün bu camia ile beraber var oluyoruz. Biraz Hı -hı. bunu vurgulamak istedik Hı -hı. ilk açılış günümüzde. Evet, evet. Yani bu Hı -hı. açıdan da çok kıymetli... Ee... Ardından Oslo Üniversitesi co Kısa Bilim Kurgu Seçkisi e, demişsin. E, başka seçkiler de var. Bu da Yerli Kısa Bilim Kurgu hı hı, e, hı. serisi e, misal. Bunlar nasıl oluşturuldu? Bunlar çünkü bir yandan büyük de başlıklar. Hı hı. E, nasıl bir çalışmanın sonucu çıktı orada? E, şimdi aslında bu Oslo Üniversitesi'nin co grubuyla çalışma ekibiyle bağlantımız e, bizim bu festival projemizden bilim kurgu günlerinden ayrı bir şekilde gelişti babam da dediği gibi biraz zamansal olarak hmm. e, karşımıza çıkan bir evet. işbirliği önerisi oldu hmm. e, bu çalışma grubu e, Os Üniversitesi merkezinde ama dünyanın farklı yerlerindeki özellikle de İngilizce dışında e, üretim yapan bilim kurgu e, camiları ile ilgili bir çalışma yani ben incelediğimde mesela Hindistan'dan özellikle yaptıkları belirli işte hem belgeseller hem görüşmeler vardı. Hı hı. Bunun gibi biraz daha hatta küresel güney diyebileceğimiz hı. bir vurgu olduğunu gördüm çalışmalarında. Hı hı. Bizimle Türkiye'deki bilim kurgu üzerine görüşmek istediler. Hı hı. Biz de destek olduk. Çeşitli yazar arkadaşlarımızla da irtibata geçirdik. Bu şekilde bir tanışmamız oldu. Bu tanışmadan sonra... Biz e, kütüphanenin bu gösterimlerinde ya da işte etkinliklerinde bir uluslararası e, ayak, uluslararası partner ararken gerçekten de bu düşünce bizim burada evet. kurmaya çalıştığımız şeyle de çok örtüştü. Evet. Çünkü evet. E, sen de biliyorsundur bizim kütüphane katalogumuzun içinde İngilizce kitapların dışında evet. işte Korece, Sırpça, Farsça e, başka neler neler var. Tayca, Özbekçe, Rusça yani say, 30 farklı dilde, 35 farklı dilde kitap var. Evet. Yani Harry Potter koleksiyonumu söylersem o 30'a ulaştı. 30 farklı dilde ama 32 kitap var. Peki nasıl diyeceksiniz? Çince iki farklı dilde hı hı. Sırkça, Latince ve Kiril alfabesinde olmak üzere 32 tane Harry Potter var burada. İki tanesi de yolda. Ya. Yani Esperanto Dilinde Zonda. ve Latincesi de yolda. Onlar da geliyor, almış bir arkadaşımız getiriyor. <gülüyor> o yüzden yani biz bütün bu hani e, Türkiye dışı ile ilişki kurarken gerçekten Hı. hani daha böyle e, kültür egemoniyası deyince de akla gelen işte İngilizce, Fransızca, Almanca'nın evet. dışına çıkmayı kendimize önemli perspektif olarak koyduğumuzdan dolayı. Oslo Üniversitesi'ndeki bu grubun işleyişi, projeleri de bize Hı -hı. çok anlamlı geldi. Hı -hı. Dolayısıyla bu bilim kurgu günleri için onlardan da bir seçki seçkisi. Biz dünyanın farklı yerlerinden Hı -hı. kısa güzel. filmleri sizin gözünüzde biz alalım. Hı -hı. Hatta yani Hı -hı. onlar bizim için bir açılış konuşması da yapacaklar kendi seçkileriyle ilgili. Neden böyle bir konu seçip bunun üzerinden Hı -hı. bir seçki yaptıklarıyla ilgili. Hı -hı. Hatta bu da sürpriz olsun. Henüz programda da yer almıyor. Ekoloji temasıyla bir seçki oh. oluşturdular. Dolayısıyla oradan gelen bize böyle çok bir seçki güzel. oldu. Yerli seçkiyi de biz çok önemsiyoruz çünkü yani kısa film yönetmenleri, bilim kurgu konusunda gerçekten bizi bence ileriye taşıyacak bir alan hı hı. ve aynı zamanda onları güçlendirmek de istiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bir başka seçkimiz de yerli bilim kurgu alanında oldu. O alanda da yine e, biraz festival komitesinden isimler de saymış olayım. E, İsmail Yamanoğlu Bilim Kurgu Kulübü'nden ve e, Gökarp yönen kısa film yönetmeni. Hı -hı. Özellikle ikisinin katkılarıyla oluşmuş bir e, seçki oldu. Hı -hı. E, o yüzden onu da çok önemsiyoruz. Gökarp ayrıca kendi kısa filmleriyle, animasyon kısa filmleriyle evet. de... Bizimle olacak. O da gerçekten çok emek veren kişilerden biriydi bizim festivalimizde. Programda hmm. ufak değişiklikler oldu. Onu ben şey tamam. yapayım. Bir uzun metraj gösterimimiz olacak. O Erdem Tepegöz'ün filmi olacak. Hmm. Hmm. Gölgeler içinde benim çok sevdiğim, çok beğendiğim bir e, film ve aynı zamanda çok e, kıymetli bir kütüphane dostu Erdem Tepegöz. Hatta o da bu festival fikrinde bize cesaretlendirip neden böyle bir şey yapmıyorsunuz Hı -hı. diyenlerden biriydi. Hı -hı. E, sonrasında da e, yine Kadıköy Sinemasında e, Can Kantarcı ile beraber... Hı -hı. E, Erdem Bey'in bir söyleşisi olacak hı hı. E, distopyalar üzerine. Hı hı. E, ve sonrasında tekrar kütüphaneye dönüp e, iki söyleşi daha yapıp e, şeyimizi, festivalimizi, bilim kurgu günlerimizi sonlandıracağız. E, bunlar da hazır başlamışken onlardan da bahsedeyim. Afşin Kum yine kütüphane dostlarımızdan evet. en sonunda Netflix'te Sıcak Kafa romanının dizisini uyarlaması olmuştu. Hı hı. Oradan yola çıkarak aslında bilim kurgularda bir dil kurgulamak üzerine bir söyleşi yapacak. Hı hı. Ve kapanışta da yine bir başka kütüphane dostumuz Kutlukan Kutlu hı hı. bu sefer bizim önümüze baktığımız bir söyleşi yapacak. Yani hı hı. biz bilim kurgunun sözcüğünde... Son 10 yılını girişte tartışırken Kutlu kan Kutlu ile beraber bilim kurgunun Türkiye'deki geleceğini tartışarak evet. aslında bitireceğiz. Evet. E, bu iki söyleşide de yine e, festival komitemizden e, Jülide e, Kayaş evet. ve e, Fatma Cihan Akkartan moderasyonu evet. alacaklar. Evet. E, Cihanda ayrıca cumartesi günü e, ayrı bir şekilde yaptığımız animasyonlar üzerine bir e, kısmımız olacak. Orada da bir film gösterimi yapacak Planet galiba değil mi? Evet Planet Sovaş. E, Tabi cumartesi gününde şu temayı da atlamamız lazım. Biz aslında tematik bir şey yapmayalım derken Hı -hı. ister istemez Hı -hı. bir Hı -hı. minik temamız oluştu. Hı -hı. Biz aslında çizgi roman, e, çizgi film ve e, sinema Hı -hı. ilişkisi üzerine bir e, küçük bir tema oluştur vermiş olduk. Evet. E, ilk Bu başta çok kastedilmeden yani kendilerinden mi baskın temalar oldu bunlar? Biraz için? öyle oldu aslında. Yani e, dediğim gibi ilk sene olduğu için e, şey yapmayı düşünmüyorduk belir bir tema belirlemeyi. Hı -hı. Ama e, festival komitesindeki arkadaşlarımızın Hı -hı. işte e, Merve Çay özellikle animeler üzerine e, çok e, ...çalışmaları vardır. Hmm. Onların da katkılarıyla... ...Gökalp zaten animasyon hmm. filmler çeken bir yönetmen. Hmm. Biraz bu alanda... ...bir şeyleri yapmayı özellikle istedik. Dolayısıyla... ...ilk başta cumartesi günü... ...Sibel Bozkurt'la beraber... Çocuklara yönelik bir çizgi roman atölyesi e, düşündük. Hı -hı. E, sonrasında yine çok sevdiğimiz kütüphane dostlarından Devrim, Devrim Kunter, Memo Tembel Çizer'le beraber bir bilim kurguda çizgi romanlar ve bey filmi, e, bey filmler üzerine bir Hı -hı. E, söyleşi yapacaklar. Dolayısıyla e, dediğim gibi yani biz aslında şey yapmayalım desek de bütün Temala bunların üstüne gibi. bir de bir anime seçkisinde koyup e, Merve Çay'ın katkılarıyla evet. e, böyle bir dolu dolu bir program oluşturmuş olduk e, bilim kurgu günleri için. Yani panelin, ilk panelin konusu geçtiğimiz 10 yılın hı hı. E, muhasebesi demiş oldunuz. Hani burada e, yani buraya ayakta tutan insanlar olarak biraz böyle önden nasıl söyleyeyim rol çalmak gibi de olmasın bu radyo programı ama hakikaten nasıl değerlendiriyorsunuz 10 yılı? Biliyorum çok farklı farklı yüzleri olmuştur. Evet sizin için şüphesiz ama Vallahi ilk günden bu yana ben geçen şeylesi. gün bir yerde söyledim onu da e, yani bilim kurguya ilgi bu kadar var mıydı da biz bilmiyorduk. Hı. Yoksa e, gerçekten biz açıldıktan sonra mı giderek arttı. E, i̇lk günden bu yana e, çok ilgi arttı. E, onu görüyorum ben. E, bir de daha ilk yıllardı bir e, alışveriş merkezinde bilim kurgu filmleri e, objelerinin sergisi varmış. Hı. Pazar günü sabah kalktım gazetede o haberi gördüm. O Hı. gün de son gün ama. Hı. Sonra eşim kalktı, sonra Gülay kalktı, gazeteye bakıyoruz, gazete alınan günler daha. Evet. <gülüyor> ee, dedi ki, aa böyle bir sergi varmış dedi, ben de gördüm dedim, kahvaltıdan sonra gitsek mi dedim ve gittik. Anadolu yakasında bir alışveriş merkezindeydi <gülüyor> ve Gülay da orada fotoğraflar çekti. Sonra onu Facebook'tan falan işte bir yerlerde paylaştı. İşitmediğimiz laf kalmadı, son gün haber verilir lan bu diye. Önce bozuldum. Ya ben mecbur muyum sana bunu duyurmaya? Sonra hoşuma gitti. Evet. Bu misyon bize yüklenmiş. Evet. Yani e, son günlerde biraz iddialı olacak ama sanki Türkiye'de bilim kurgunun kâbesi oldu gibi burası. Hı hı. Yani hı. herkesin yolu buradan bir geçiyor. Yani bir kitap yayınlandığında o yazar mutlaka bir o getiriyor. kitabı bize getiriyor. Ve biz de e, onu boş vermiyoruz, kulak ardı etmiyoruz. Hemen e, tanıtıyoruz böyle bir kitap. Hı -hı. Bağışlandı diye Hı -hı. ve mümkünse yazar da buradaysa isterse de bu mekanda bir kitap tanıtım imza günü falan yapıyoruz. Hı -hı. Bu da herkes için iyi bir şey herhalde, bizim de misyonumuza uygun bir şey. Kesinlikle. Belki o bize böyle bir misyon bıraktı, biz de sürdürüyoruz. Sürdürüyorsunuz. Yani gerçekten son 10 yılı düşündüğümüzde yani babamın da dediği gibi çok e, ciddi bir ilginin artışı oldu. Hı -hı. Belki birçok etmen vardır bunun içinde sa Netflix'e bile baktığımızda Türkiye evet. yapımları arasında bilim kurgu yapımlarının işte evet. fantastik yapımlarının çok arttığını görüyoruz. Hatta ben şey hatırlıyorum Avshin Kom'un romanının diziye çekileceği ilk du du duyulduğunda bilim kurgu camiasında oldukça sevinçle karşılandı. Çünkü bu hani bir yerli yazarın evet. desteklenmesi demek yani hoş şey Atiye'de de aynı şekilde evet. diğerli yerli bir romanın uyarlaması şeklindeydi. Evet. Ama hep böyle bir şey oluyor, ya, yargı oluyor. Fantastik ve korku için çok fazla olmasa da bilim kurgu için yani Türkiye'de bilim kurgu mu yazılıyor diye bir böyle aşağı görme, evet. hatta belki self-orientalizm diyebileceğimiz evet. bir şekilde Türkiye'li sanatçıların da yaptığı bir şey olabiliyor bu bazen Hı. bilim kurgu türüne yönelik. Ama şimdi ortaya çıkan ürünlerle beraber görüyoruz ki aslında bu durum gerçekten çok ciddi bir şekilde değişiyor ve 10 senedir aslında olan bir değişim bu. Yani tabii ki e, esinlenmeler olacak. E, özellikle şeyi düşünün yani bir yazarın e, büyüme, olgunlaşma döneminde bile nasıl ki gençliğinde daha çok başka eserlerden esinleniyor, daha sonra özgün bir ses buluyorsa aslında Türkiye'deki camia içinde böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla e, gençlik döneminden daha olgunluk dönemine giderken daha özgün sesini zaman içinde buluyor aslında hı hı, Türkiye'deki hı, yazarlarda. Hı, hı. Ama bunun üzerine yani biz de gerçekten buraya gelen ve bilim kurgu alanında işte fantastik kurgu alanında söyleşi yapan yazar ve işte yönetmen dostlarımızdan öğreniyoruz bunları. Hı. Ama gerçekten farklı farklı şeyler deneniyor burada. Hı. İşte bazen distopya türünde daha çok üretim oluyor. Hı. Bazen farklı türler deneniyor. Özellikle son okuduğum mesela distopya türündeki bilim kurgularda yazarların çok çok özgün bazı yaratımları olduğunu görünce hmm. bu gerçekten sevindiriyor yani sevindir diğer böyle milliyetçi bir damardan değil hmm. ama içinde yaşadığınız coğrafyanın üretimini gördüğünüzde işte sizin geçtiğiniz sokaklarda geçen hikayeler işte hmm. bağcılarda geçen bir underground bilim kurgu evet. ögesi gördüğünüzde hmm. ya da işte Levent metrosunun üstündeki işte Brandel'in e, korkunç fırtınalar yüzünden işte yerinden oynadığını gördüğünüzde o okuduğunuz şeyle kurduğunuz ba çok farklı oluyor. Hmm. O yüzden hmm. ben bu bilim kurgunun son 10 yılında artık e, sıradan insanların hayatlarını hmm. sıradan insan derken bizim gibi bilim kurgu yazarı, yönetmeni ya da üreticisi olmayanları kastediyorum. Hmm. Çok daha fazla girdiğini görüyorum bilim hmm. kurgunun. Dolayısıyla çok ciddi bir sıçramalı e, büyüme var bilim kurgu cami aslında. Evet. Yani ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür, Biz teşekkür ediyoruz. Yani hep anlatıldığı gibi zaten hani amacımız abinin, Berkol'un adının bu şekilde yaşamaya devam etmesi. O yüzden ben de bütün Bilim Kurgu camiasına aslında Türkiye'deki o anlamda da teşekkür etmek istiyorum. Herkese bekliyoruz. Evet. Berkol Bilim Kurgu Günleri. 2-4 Aralık tarihleri arasında Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi ve Kadıköy Sinemasında. Ayrıntılı bilgi için kütüphanenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.